Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb-i şrahliyi, sadriyi ve hissirliyi, emriyi ve ahlul ukteten lisani. saniyi, sadaqallahul azim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in şekerutum le eziydennekum, sadaqallahul azim. Değerli kardeşlerim, Müslüman olarak, itaatkar kullar olarak Rabbimize karşı yerine getirmemiz gereken önemli görevlerimizden birisi de şükrümüzü kulluk gereği şükür ibadetini yerine getirmemizdir. Elbette her bir Müslümanın yapmak zorunda olduğu görevlerden birisi Rabbine karşı hakkıyla şükredebilmektir. Okuduğumuz ayette Rabbimiz buyuruyor ki eğer siz şükrederseniz Elbette muhakkak ben nimetlerimi artırırım. Eğer mençürlük ederseniz de o zaman azabım çetindir, şiddetlidir. Kuşkusuz ki kulluk görevi içerisinde yapmamız gereken şükrü tarif edeceğimiz zaman şöyle ifade etmemiz gerekir ki kulun kendisine verilen, kendisine lütfedilen nimetlere karşı sevinerek onları kendisine ihsan eden Rabbine her türlü söz ve davranışlarla, duygularla halisane niyetlerle kulluk görevini yerine getirmesi. Başka bir tanımda deniyor ki şükür demek nimetin hakiki sahibini bulmak, onu anmak demektir. Allah Teala çeşitli nimetler vermiş. Bizim aklımıza gelen gelmeyen, bildiğimiz, anladığımız, anlamadığımız tüm nimetlere karşı şükür görevini yerine getirmek, bunun ilk sahibini hatırlamak. Nankörlük de bu verilen nimetlere karşı şükürsüz kalmak, tepkisiz, duyarsız kalmak. Bir insanın kendisine verilen nimetlere sessiz seyirci kalması da bu nankörlüğün çeşitlerinden birisidir. Değerli kardeşlerim, Şükür görevini Güneyli i Bâdâdî Hazretleri de şöyle tanımlıyor. Şükür demek Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a asi olmamaktır. Allah Teala bize nimetler verdi. Bu nimetlerin karşılığında ona asi olmayıp ona şükredebiliyor olmaktır. İstihdamun nimeti fi ta'atil mun'in Nimeti bahşedenin yolunda kullanabilmektir, sarf etmektir. Esas sözün özü, son tarifimiz en çok akılda kalacak olan, en çok anlaşılması kolay olan bir tariftir. Nimet'i sana bahşedenin yolunda kullanmak. allah Teala bize değişik değişik nimetler vermiş. Bu verilen nimetleri Allah'ın yolunda kullandığımız zaman o nimetlere karşı şükür görevini yerine getirmiş oluyoruz. Allah Teala ne verdi? Bize el verdi. Ayak verdi, göz verdi. Bu verdiği sağlık nimetini bedenimizdeki, düstemizdeki nimetleri ibadet yolunda kullandığımız zaman, yapmamız gereken ibadetlerin yerine getirdiğimiz zaman şükrü edatmış oluyoruz. Allah Teala bize ev verdi. Evin içerisinde bir odayı misafire tahsis ettik. Evde misafir armadı. O zaman evin nimetini eda etmiş, onun şükrünü eda etmiş oluyoruz. Allah Teala bize araba verdi, bu arabayı hayır hizmetlerinde kullanmış isek, hayırlı yerlere bununla gitmiş isek, birilerini bindirmiş isek, o zaman hayır, bunun nimetin şükrünü eda etmiş olduk. Aynı şekilde Allah bir mal vermişse, bu malın bir miktarını hayır yollarına infak ettiğimiz zaman şükretmiş oluyoruz. Yani şükür sadece bir insanın diliyle Ya Rabbi şükür demesiyle yerine gelmiyor. Herkesin yapacağı değişik şükür çeşitler var. Yapılması gereken şükürler var. Ve hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Yani düşünün ki bir adam çok fazla bilgi sahibi alim, annem-i cihan herkes bilgisine muhtaç. Kendisinden ...bu bilgilerden yararlanmak istenildiği zaman... ...şükretmesi gerekiyor... ...ben olur kulluk görevimi yerine getiririm... ...ne yaparım? Çarşıda amel olarak cami inşaatında çalışırım... ...dediği zaman... ...bu adam kendisine verilen nimete... ...şükrünü eda etmiş sayılmaz... ...çünkü nimetin şükrü kendi cinsinden... De. ...o bilgi sahibi bir adamın yapacağı şey... ...bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmak... ...insanlar öğretmektir... ...aynı şekilde maddi varlık sahibi birisinden hayır olarak bir infak etmesi istendiği zaman bunun para olarak vermeyip de ben yerine zaten camiye çok gidip geliyorum e, camiye yürüyerek gidip gelmekle daha çok sevabım zaten var Şükrettim dediğinde bu yerine gelmiş olmaz herkes kendi cinsinden kendi nimetin elde ettiği nimetin cinsinden şükretmiş olur bir başka ifadeyle bu şükür demek KDV vergisi demek. Nasıl ki KDV vergisi çarşıdan ne alırsanız alın gömlek alıyorsunuz üzerinde işte %8 KDV ve 30 lira işte KDV'siyle şu kadar ekmek alıyorsunuz içinde KDV. Her ne alırsak alalım içinde nasıl vergi var? Bu vergi nasıl merkezi yönetime gidiyor? Bu ülkenin bütçesinde harcanıyor ise harcadığınız her kuruştan hatta affedersiniz, lavabolardan bile, ve vece vericinden bile KDV kesiliyor. Her taraftan vergi gönderiliyorsa işte bir insanın şükrü de böyledir. Yaptığı, elde ettiği nimet her ne ise onlara muhakkak bir şekilde vergi vermesi, o nimetlere karşı şükretmesi gerekir. Yani bir insan kulluk görevini Belli alanlarda yapıp da belli alanları ihmal ettiği zaman şükür ibadetini, şükür görevini yerine getirmiş olmaz. Değerli kardeşlerim, elbette şükür çok önemli bir ibadet, çok önemli bir görev. Şeytan aleyhillâne isyan ettiği zaman, yeryüzüne gönderileceği zaman, cennetten kovulduğunda, hani Kur'an-ı Kerim'de, Değişik ayetlerde ifade buyrulduğu üzere Rabbimize konuşuyor. allah Teala niçin bunu yaptın dediğinde diyor ki ben لَاُغْوْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Onların hepsini aldatacağım, saptıracağım. Onların önünden, arkasından, sağından, solundan geleceğim. Çeşit değişik vesveseler vereceğim. Onların hepsini senin bu yolundan aldatacağım. Ve sonunda da diyor ki ve sen okulların çoğunu şükreden etmez bulacaksın. Yani diyor ben kullarını sana şükretmekten alıkoyacağım. Şeytanın bizim üzerimizde müdahale edip de Allah'a isyan noktasında yapmamızı en fazla istediği şeylerin başında şükrü terk etmemiz gerekiyor. Biz Allah'a şükrü terk ettiğimiz zaman şeytan en büyük hedefine ulaşmış oluyor. Onun içinde bir insan şükrettiği zaman şükür görevini ifa ettiği sürece şeytan bundan rahatsız oluyor. Değerli kardeşlerim, şükür iki kısma ayrılıyor. Birincisi insanın Rabbine karşı şükrü, ikincisi de insanlara karşı verilen nimetlere karşı şükrü. İnsanın Rabbine karşı olan şükrü ona her şeyden önce itaat etmesi, nimetlerin ondan geldiğini bilerek şükretmesi, nankörlükten uzak durması ve Allah Teala'nın kendisine takdir ettiği kaderi ilahiye rıza göstermesi ve kulluk görevini, ibadetlerini tam olarak yerine getirmesidir. Bir insan, Ya Rabbi şükür, Ya Rabbi şükür diyor. Ama eğer beş vakit namazını kılmıyor ise kendisine ilk görev olarak verilen bu farz ibadetini yerine getirmiyorsa o zaman Ya Rabbi şükür demesinin diliyle şükrediyor olmasının bir anlamı kalmaz. Yani yapması gerekir. Allah'a şükretmesi için önce kulluk görevini tam olarak yerine getirmesi Allah Teala'nın kendisine verdiği görevleri yapması gerekir. Elbette Şükür akıllı insanların işidir. Allah Teala'nın akıl verdiği insanlar akıl nimetinin karşılığı olarak şükretmeli. Yani aynı zamanda akıl şükrü gerektirir. Bir hadis-i şerifte Hazreti Ayşe'den rivayet olunduğuna göre Hazreti Ayşe anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece benimle birlikte olduğu zaman gece Akşam uyumadan hemen izin istedi. Dedik ya Ayşe, nezaketi görüyor musunuz? Evdeki hanımından izin istiyor. Bana müsaade eder misin? Bu gece ibadet etmek istiyorum. Hz. Ayşe validemiz biraz garipsiyor durumu. Daha istirahat etmedi. İbadet için istiyor deyince, seninle birlikte olmayı tercih ederim diyor. Ama madem ibadet edeceksin... Allah'a karşı kulluk görevini yerine getireceksin. O zaman diyor ise şey diyemem buyur. E, ibadet, Hazreti Ayşe de Efendimiz'e izin veriyor. İbadetini yap diye. Ve Hazreti Ayşe diyor ki peki ya Allah, Allah Teala ayet-i kerimede de buyurdu mâ tegaddeme min ve te Senin geçmiş ve gelecek tüm günahların affedildi. Sen insanlara, alemlere rahmet olarak gönderildi. Yeryüzünde Allah'ın seçtiği bir kulsun. Sen de mi kendini bu kadar yıpratacaksın? Yani normal görevlerini yapıyorsun, biraz istirahatını çek. Dediğinde Hazreti Ayşe Peygamberimiz cevap veriyor. Efele ekûne abden şükura. Ey Ayşe ben şükreden bir kul olmayayım mı? Ve bana bugün inne fi halg-i semâvâti vel ard ayeti celîlelere indi. Bu ayet kelimesinde Allah Teala gökyüzünün yaratılışını vesaire ifade buyurduktan sonra diyor ki ancak akıl sahipleri anlar. Onun içinde bu ikazdan dolayı Peygamberimiz o gece çok ibadet ediyor. Bu ayetlerin indiğinde bu ulil elber, akıl sahiplerine işaret edildiği zaman Hazreti Ayşe validemiz diyor ki benden bu aramızda bu kısa konuşma geçtikten hemen sonra kalktı. Güzelce abdest aldı, geldi seccadesinin başına namazını kıldı. Öyle bir huşu içerisinde namaz kıldı ki, Allahu Ekber dedi, kıyam halinde hüngür hüngür ağladı. Rükuya gitti, hüngür hüngür ağladı. Secdeye gitti, hüngür hüngür ağladı. O gece akıl sahipleri sözünün geçti bu ayeti celilenin indiği günkü ibadeti o kadar çok yoğundu ki, ağladı ağladı ağladı namaz bittiğinde sakalların tamamı yaş içerisindeydi göğüsü yaş içerisindeydi bu kadar çok ağladı ve bu ağlamayı da efendimiz aleyhisselatü vesselam bir kulluk görevi olarak ifade buyurdu değerli kardeşlerim hadis-i ile buyurulduğuna göre yüce Rabbimiz bir insanın küçük yaşta çocuğu öldüğü zaman melekleri çağırır sorarmış de öldü. Ben kulumun evladının ruhunu kabz ettiğimde siz bu görevi yerine getirdiğinizde kulum ne dedi? Bu durumu nasıl karşıladı diye sorar. Eğer kullar derse ki ya Rabbi büyük bir eğer melekler derse ki ya Rabbi kulun bir metanetle karşıladı. İnne lillah o inne ileyhi raciun dedi. Teslimiyet gösterdi. Kadere boyun eğdi. Rıza gösterdi dedikleri zaman Yüce Rabbimiz de öyleyse siz bu kuluma cennette bir köşk inşa edin ve bu köşke de hamd köşkü deyin. Hamd ettiği için haline der Allah Teala böyle kadere rıza gösteren, musibet halinde, felaket anında isyan etmeyen kula, çocuğu öldüğü zaman tabii ki bu durum e, insanüstü bir gayret istediğinden e, dayanılması çok zor bir durum olduğu için Allah Teala böyle rütuta buyrun. Değerli kardeşlerim, başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki Allah kulunun bir şey giyip içtikten sonra elhamdülillah demesinden son derece mutlu olur. Hoşnut olur. Allah o kuldan razı olur. Yani biz bir nimet gıda olan bir nimet de aldıktan sonra, en basit bir nimeti de kullandıktan sonra şükretmek, Rabbimizi hamd etmek durumundayız. Elbette ki hamd ile şükür arasında, hamd etmek ile şükür etmek arasında fark var ama biz konumuz olmadığı için o aracanatıya girecek değiliz. Biz her halimizde Rabbimize elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz. Her gün tüm namazlarımızda günde 40 rekat namaz kılıyoruz 5 vakitte. 40 rekatın tamamında da besmeleden hemen sonraki İlk ağzımızdan çıkan söz Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Yani Rabbimizi hamd etmektir. Elbette bunun çok büyük bir anlamı olduğu için genel itibariyle Fatiha Suresinin içerisinde geçen tüm ifadelerin çok büyük anlamı vardır. Ama en başta hamd ederek başlıyoruz. Bunun da zihinlerimize kazınması gerekiyor. Değerli kardeşlerim insanın Rabbine karşı şükrü dedik kulluk görevini yerine getirmesi onu anması dedik peki insanlara karşı şükür nasıl olur insanın e, ikinci şükür mertebesi de insanlara şükretmesi, etmesi teşekkürüdür ki biz şükür deyince e, dilimizde ne hikmetse sadece Rabbimize olan Ya Rabbi şükür Elhamdülillah Ya Rabbi çok şükür demeyi anlıyoruz çok basma kalıp dar bir çerçevede hep düşünüyoruz bunu biraz daha geniş düşünmemiz gerekiyor Öncelikle insanın insanlara karşı olan şükrü üç kısma ayrılır. İnsanın kendinden üstte olan kimselere olan şükrü, büyüklerine itaat etmesi gereken büyüklerine, amirlerine olan şükrüdür. İkincisi kendisiyle eşdeğer durup pozisyonda olan akranı olan kimselere şükrü. Üçüncüsü de kendisinden alt seviyede olan insanlara, çocuğuna veya diğer kimselere Birincisi, bir insanın üstüne karşı olan şükrü nedir? O insanın sözlerine itaat etmesidir. Eğer büyük bir görev verdi, onu itiraz etmeden kayıtsız, şartsız yerine getiriyor, teslimiyet içerisinde o görev itaat ediyorsa, büyüğe karşı şükretmiş oluruz. Şükür yerini yerine getirmiş oluruz. İnsanın ikinci olarak da, Kendisiyle eşdeğer olan, akranı olan, işte arkadaşı vesaire kimselere karşı yapacağı şükür de o insana ile mukabelede bulunmak, karşılık vermektir. Ne yapılmışsa karşılığında bir karşılık vermek, eğer bir iyilik yapsa diliyle söz sarf etmek ki Peygamberimiz öyle buyuruyor, bir insanın kendisine iyilik yapan bir kimseye Allahu hayran, Allah seni Hayırla mükafatlandırsın. Allah senden razı olsun sözü o insana verilecek büyük bir teşekkürdür diyor Peygamberimiz. Onun için karşılık vermesi dil olarak da böyledir. Hediye getirmiş karşılık hediye ama verilen şeyin karşısında kalmamak, şükürün, nimetin karşısında kalmamak, ezilmemek ikinci olan şey budur. Üçüncüsü ise bir insanın kendisinden altta olan kimselere de şükrü vardır teşekkür vardır o da o insanı ödüllendirmek ikramda bulunmaktır hani sanatkarları çok muzdarip olduğu bir şey vardır işte sanatkar bir iş yapmıştır terzidir iş yapıldıktan sonra insanlar e, ücretini vesaire düşünmez. işte su tamircisidir veya herhangi bir iş sağol derler sağol demekle de herhalde bazen şükür yerine gelmiş olmuyor. O sağ olun herhalde bir karşılığı var. İşte bunun gibi bir insanın kendisinden alt kimsede olan insana da sağ ol demesiyle iş bitmiyor. Ya onu ödüllendirmesi ve ikramda bulunması işte onunla şükür yerine gelmiş oluyor. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükür etmez. Biz de Toplumumuzda maalesef ki bazı kabalıklar var. Kulluğa gelince şükür etmesini biliriz, ama insanlara gelince muamelemizde bazen kaba oluyoruz. Ne bu video dedik Peygamberimiz, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. İnsanlara teşekkürde bulunmak da Allah'a şükür etmenin bir parçasıdır. Onun için işte insanın Allah'a şükürünün dışında kullara da teşekkür etmesi bir görevdir. Şükür ile teşekkür aynı kaynaktan e, e, şeker kökeninden gelen iki kelimedir ama hani Allah'a şükür ile kula şükür aynı ifadede bulunmasın diye Allah Teala ile insanlar arasında bir ayrım gözetelim diye ayrı kalıplarda kullanıyoruz. Birine şükür, ne teşekkür ama gerçekte mana itibariyle aynısı. Değerli kardeşlerim sıkça sağlıklı <gülüyor> yaptığımız Hasan Basri Hazretleri. Hani Hasan Basri Hazretleri'nin gerçekten sözlere deyim yerindeyse çok okkalı tam yerine oturuyor. Her probleme bir cümlesiyle güzel cevaplar veriyor. Ruhları, gönülleri fethediyor. Hasan Basri Hazretleri bir gün Ferkat bin Yakup diye bir zattan duyuyor. Diyorlar ki bu Ferkat e, falan yeme hiç yemiyor felüzeç denen bir yemek varmış. Onu hiç yemiyor. Duyduğunda şaşırıyor. Bir karşı karşıya geldiklerinde diyor ki ya fakat hayrola duydum ki sen bu felüzeci hiç yemezmişsin. Niye yemiyorsun? Dediğinde diyor ki ya imam ben bu yemeği çok severim. Çok değerli bir yiyecektir. Bunun şükrünü eda edememekten korkuyorum. Her nimete şükredermiş ama bunun şükrünü eda edemezsem diye yemiyorum dediğinde diyor ki ya fakat bu yemek diyor sudan daha mı değerli sence? Allah sana en büyük nimet olarak su vermiş. Sen suyu her zaman içiyorsun, suyun şükrünü eda edebildiğini düşünüyorsun da bu yemeğin şükrünü mü eda edemeyeceğinden korkuyorsun. Ve devamı ben bu ayet-i kerime okuyorum. Ey yuha'l-lezina amenu kulu min ma ey iman edenler Allah'ın size verdiği temiz ve helal ızıklardan yiyin ve ona şükredin. Dolayısıyla bir insan şükretme adına yememek, kendisini mahrum etmek değil. O nimetler yiyip ona şükretmesi Allah diyor, böyle emrediyor. Yiyiniz ama şükrediniz. Hazreti Hasan Basri Hazretleri böyle ikaz ediyor. Değerli kardeşlerim, bir insanın şükrü üç azası ile gerçekleşir. Vücudunda kalbiyle, diliyle, bir de diğer ile gerçekleşir buyruluyor. Bir insanın kalbiyle şükretmesi demek, kalbini her şartta temiz tutmasıdır. Yani izandan, kötü düşüncelerden Kalbini arındırması temiz tuttuğu zaman kalbinin şükrünü yerine getirir. Aynı zamanda Allah'a karşı temiz tuttuğu gibi kullara karşı temiz tuttuğu gibi ikinci olarak da şükür demek aynı zamanda saygı ve vefa demektir. Bir insan kendisinde iyilikte bulunan bir insana karşı içinden kalbiyle saygı duyması gerekir kalbiyle bu vefayı hiç unutmaması gerekir. Ben sana bir iyilik yaptım, sen de karşılığını yaptın deyip geçirmemeli bu vefa borcunu bu kalbinde iyi nimete karşı olan bu iyile karşı şükrünü daim tutması. Bunu tuttuğu zaman kalbiyle şükür görevini yerine getirmiş olur. İkincisi, bir insanın bedeniyle şükürdür. Bedeni de her azanın şükrü farklıdır. Mesela gözün şükrü, gözü haramlardan sakındırmaktır, harama bakmamaktır. Harama bakmadığın zaman gözün şükrünü eda etmiş olursun. Kaldı ki gözleyip de geçmeyelim. Göz gerçekten Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden birisi. Beni İsrail'de, İsrailoğullarında hani eski dönemlerde çok uzun yaşarlarmış ki ee, o zaman abid denen insanlar var. Abid kulluk yapıyor, ibadetle meşgul. Kime abid deniyor? 70 yıl kesintisiz ibadet eden kimselere abid deniyor. Hani bizde işte hacı deniyor ya, hafız deniyor, hacı gidip geliyor evet. adam oluyor hacı. Abid kime deniyor? Tam 70 yıl kesintisiz ibadet. İşte böyle birisi. Abid 300 yıl ibadet etmiş. 300 yıl ibadet ettikten sonra vefat etmiş. Tabi mahşer günü hesap görülüyor. Hesap görürken Allah Teala diyor ki kulumu lütfumla cennete koyun. Tabi nefis bu. Abid de olsa dünyada insanların durumunu biliyor. Hiç kimse ibadet etmezken ben dünyanın ibadetini yaptım. Gece gündüz demedim. Dile kolay 300 yıl. Rabbi diyor ben e, hadis-i şerifte peygamberimiz anlatıyor ben bir, bir, bir, bir ameli Ya Rabbi lütfunla değil de amelimle girmek istiyorum diyor. Sen lüt çünkü ameli daha fazla olacak. 300 yılı düşünüyor. Sonra melekler de e, tamam diyorlar allah Teala böyle seslendiği için e, Rabbim e, allah Teala diyor ki tamam kulumun hesabını görün öyleyse melekler de bunun ibadetlerini hesaplamaya başlıyorlar ne kadar? 300 yıl gece gündüz ibadeti hepsini topluyorlar, topluyorlar, topluyorlar bir ekün gün teşkil ediyor sonra peki diyorlar karşılığında nimetleri getirelim ölçmeye başladıklarında bir yüzü koyuyorlar, daha 300 yıl ibadet bir yüzü bile karşılayamıyor, Göz nimetinin karşılığını veremiyor ondan sonra mele şeyler, melekler bunu cehenneme atmaya çalışıyorlar o anda tekrar yavarı, Ya Rabbi, ben bir rahmetlik diyor. rahmetin diyor. Ben bir lütfik, lütfünle gireceğim. Böyle Allah Teala diyor ki, işte e, nimetim, e, nimetlerimin ancak, e, yani şu yaptığın kulluk, ancak bir nimetimi bile karşılayamadı. Allah Teala, e, tamam, e, kulumu cennete diye sonunda, e, ama, 300 yıl bile olsa, sonunda bir tane gözün karşılığı verilemiyor. Onun için, Gözün görevi dedik haramdan sakınmak, kulağın ki haramları işitmemek, haramlara tıkalı olmaktır. Genel itibariyle de ayak ayağın görevi haramlara gitmemek, elin ki işte haramdan uzak durmak ama genel olarak vücudun görevi isyandan sakınıp hizmette kullanmaktır. Allah'a kulluk olarak insanlara hizmet ediyor olduğu zaman bir insan elini aramadığı zaman e, hizmet ediyor olduğu zaman işte bu insan e, şükür görevini yerine getirmiş olur. E, bedenini olarak. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim, bir insanın e, diliyle de şükür vardır. Diliyle şükür de az önce de ifade ettiğimiz gibi söz ile elhamdülillah demesidir. Allah'a kalbiyle hamd etmesi, şükretmesi, değişik tesbihatlarda bulunması yani her namazdan sonra nasıl tesbihler çekiyorsak işte aynı şekilde şükür hususunda dilimizde de her zaman şükürde tekrarlı olmak durumundayız. Ve ikinci olarak dil ile şükür insanlara teşekkürdür dedik. Üçüncüsü ve de dil ile şükür kendisine iyilik yapan insan lehine dua etmektir bir insana dua ettiği zaman da işte hay Allah senden razı olsun diye yüzüne ister içinden kendisine iyilik yapan insana karşı dua ettiği zaman da bir insan dil ile şükür görevini yerine getirmiş olur. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte peygamberimiz bu şükrün öneminden bahsederken buyuruyor ki cennete ilk girecek kişi her halinde Allah'a hamdeden, Allah'a şükreden kimsedir. Her zaman kayıtsız şartsız kaza kazaya ve kadere teslimiyet gösteren, her halinde şükür halinde olan insan kimmiş cennete ilk gelecek kimse. Onun içinde başka bir insanların aldandığı iki nimet vardır. Sağlık ve boş vakit buyuruyor peygamberimiz insanların anlamak durumunda oldukları en önemli nimet budur. Bir insan sağlığının nimetini ne zaman anlar? Kaybettiği zaman. Vücudundaki herhangi bir azanın değerini ne zaman anlar? O aza çalışmıyor olduğu zaman. Şimdi Allah'a bir zat gelmiş. Fakir bir adam dert yanmış. Allah'tan bir zata. Demiş ki işte çok kötü durumdayım. Ee, halen vaktim yerinde değil ee, işte şu kadar biraz param olsaydı falan dediğinde o zat demiş ki gel demiş senin e, gözünü alsak sana karşılığında on bin dirhem versek ne dersin düşünmüş demiş demiş ki yok değmez, e, on, e, vazgeçtim on bin dirhem istemiyorum peki senin kulakların olmasa karşılığında on bin hemen olsa kulakların çalışmaz olsun Biraz düşünmüş düşünmüş Demiş ki yok ee, Kulakta değmez Demiş el ayağın olmasa O zaman da sana Yürü bin dirhem versek demiş Elin karşısında Biraz ona da tereddüt etmiş Para daha çok ama el ayak olmayacak Hesap etmiş Ona da yok dediğinde bu zat demiş ki e, Şükretmez misin halen Utanmaz mısın Allah'tan 50 bin dirhemden daha değerli mal varlığın var şükretmiyorsun. Yani biz bu vücudumuzun parçalarını e, azalarımızın değerini aslında maddiyata versek herhalde bir türden etmez. Bir türden zerresini e, değişmez hiçbir şey. İnsan bir azasını bile vermek istemez. Onun için insanın her zaman e, nimetlere karşı özellikle sağlığına karşı şükretmesi gerekir. Tabi şükür dille vesaire ağzayla söylenir dedik. E, Ağzalardan birisi de göz. Göz gözyaşı Göz da bir şükür vesilesi de değerli kardeşlerim. Yine rivayete göre peygamberlerden birisi. Bir yerden geçerken bir taşın ağladığını görüyor. Şaşırıyor. İnsanların ağladığını biliyoruz da taş ağlıyor diye durup o peygamber taşa soruyor. Hayrola seni ağlatan nedir? Taşta cevap veriyor. Ya Resulallah duymadınız mı? Ben Fettegün nârelletî ve gûdû hennâsûr hicârah Yakıtı insan ve taş olan cehennemden sakının. Ayet-i kerimesini duyduğum günden beri kesintisiz ağlarım. Ne buyuruyor ayet-i kerime? Yakıtı insan ve taş olan cehennemden sakının. Yani taş yanacağız. Cehennemden korktuğum için ağlıyorum dediğinde yalnız e, diyor ya sen Allah sen Allah'a dua edersen belki Allah beni cehennemden azat eder. O peygamber de Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi bu taşı affet. Cehennemden bunu koru diye dua ettiğinde Allah Teala da diyor ediyor o peygambere ki tamam ben bu taşı cehennemden azat ettim. Tabi o peygamber aleyhisselam gideceği yere gidiyor bir süre sonra tekrar dönüyor. Dönüş yolunda da buraya geldiğinde bu taşın bu sefer daha büyük hıçkılıklar ağladığını görüyor. Şaşırıyor. Hayır diyor. Demin cehennem demiştin Allah seni azat etti. Daha niye ağlıyorsun dediğinde taş diyor ki Ya Resulallah. Demin üzüntünden ağlıyordum, Şimdi de sevincimden. Cehennemden azat oldum. Sevincimden ağlıyorum. Onun için insanın bu e, gözyaşı da şükrünün bir vesilesi, değişik bir yöntemidir. Değerli kardeşlerim, insana teşekkürden bahsediyoruz. Malum yaşadığımız devrede insanlar hep bir taleple insanların karşısına geliyor. Halbuki eskiden bu böyle değilmiş. Meşhur halife Ömer İbni Abdülaziz zamanında kendisine bir heyet geliyor. Bir heyet ziyarete geliyor. Tabi e, halife Gelen her kim olursa kabul edip görüşüyor. Topluluğu görünce e, işlerinden bir genç çocuk asılıyor ortaya, ayağa kalkıyor. Topluluk adına konuşacak. Diyor ki, Hazreti Ömer İbni Abdülaziz de büyünüz konuşsun. Yani senin yaşın küçük, daha ileri büyükler var dediğinde o genç cevap veriyor. Ya halife, ya emiral müminin, eğer bu iş yaşla olsaydı Sizden çok daha yaşlı kimseler var. Onların halife olması gerekirdi. Böyle cevap verdiğinde halife de diyor ki, ya ömür Müminin, Ömer i̇bn doğrusun diyor. Peki konuş bakalım öyleyse diyor. Bu genç toplum adına söz almış, devam ediyor. Diyor ki ya ömür Müminin biz senden bir istekte bulunmaya gelmiş değiliz. Birinden korkup da sana sığınmaya da gelmiş değiliz. Sen Adaletle hükmeden iyi bir yönetici olduğun için hep birlikte sana teşekkürlerimizi ifade etmeye gelmek istedik. Hepimiz toplumumuz adına sana teşekkür ediyoruz diyor. Teşekkür edip ayrılıyorlar. Onun için de insanlara teşekkürle ilgili bu kıssayı paylaşmış olalım. Değerli kardeşlerim, elbette insanlara da teşekkür edeceğiz. Nimetlere teşekkür edeceğiz. vücudumuza her şeye şükür edeceğiz. Ama en fazla şükür Allah'ın bize verdiği iman nimeti için olacak. Bir insanın hayatta verilebildiği en büyük nimet iman nimetidir. İmandan sonra da sağlık nimeti gelir. Allah Teala iman vermemişse zaten varlığında hiçbir şeyin bir anlamı yoktur. Seher bin Abdullah Hazretlerine bir gün bir zat geliyor. Diyor ki, ya imam Evime hırsız girdi. Neyim var neyim yok götürdü. Dertleniyor. Büyük bir üzüntü içerisinde Selvin Abdullah Hazretleri de diyor ki şükret haline şükret etki, hırsız kalbine girmedi. Şayet hırsız iblis, şeytan kalbine girseydi imanını çalıp götürecekti. Şükret imanını götürmüş. imanın yerinde olduktan sonra bir problem yok diyor. Ve Ataullah Senedi Hazretleri de diyor ki Kim nimete şükretmezse O nimetin Elden gitmesini sağlar Kim de nimete Şükrederse Yaptığı şükür ile O nimetin kalmasını sağlar Okuduğumuz ayet-i Zaten Rabbimiz öyle buyurmuştu Bir nimetin elde kalmasının Yolu o nimetin Geri şekilde Şükrünü eda etmektir nimetin zevalinin yolu da nimetin şükrünü eda edememektir. Ve toparlarken şükrün tedavisi nankörlük hastalığında tedavisine de değinelim. Elbette ki bir insanın şükürsüzlüğü, şükür yapamıyor olmasını büyükler bir nefsi hastalık olarak görüyor. Bir insanın vücuduna isabet etmiş bir hastalık gibidir bunun tedavi edilmesi gerekir. Nasıl tedavi edilir? Tedavisi şudur. i̇bn Kudam'a Hazretleri diyor ki salak insan, <gülüyor> salak ve ahmak insan kimdir? Nimetin değerini ancak başına bir felaket, bir musibet geldiği zaman anlayan insandır. Nimetin değerini normalde anlamayıp bir felaketle karşı karşıya geldiği zaman anlayan insan ahmak insandır. Ve diyor bir insan bu hastalıktan tedavi olabilmek için de üç şey öneriyor. Birincisi hastaneye gitmelidir. Hastanelere gitmeli ki hastalığını, sağlığını kaybetmiş olan insanların durumunu anlasın. Gözü olmayan, bilmem ayağı olmayan, eli olmayan insanları gördüğü zaman ancak kendindeki sağlık nimetinin değerini bilir. Hastaneye gidip hastaların halini görmeli. İkinci olarak diyor hapishaneye gitmeli, özgürlüğü elinden almış, alınmış, hayatta tüm umutlarını yitirmiş, canlı ölü olan insanları anladığı zaman, onların durumunu gördüğü zaman, hayatta kalmış olmanın, rahat, özgür, özgür biçimde nefes alıp vermenin ne büyük nimet olduğunu anlar. Üçüncü olarak da diyor, bir insan mezarlığa gitmeli. Mezarlığa gittiği zaman da dünyada yaşıyor olmanın anlamını görmüş olur. Çünkü mezarlıkta olan insanlar dünyayı feda etseler asla hiçbir şekilde dönemeyecekler. Onları hiçbir şekilde dönemeyecek olmaları da bir insanın dünyadaki varlığına şükretmesi için en büyük vesiledir. İnsanlar öldükten sonra yani kabirde yatanlar 100 yıllar boyu yal yalvarırlar ki Allah Teala yani öldü kaç yüz yıl geçtiyse yüzyıllar yıllar boyu yalvarırlar ki Allah keşke tekrar kendilerine bir anlık hayat verse de bir defa canı gönülden Allah diyebilseler bir defa istiğfar çekebilseler 100 yıllarca bunun hayalini şekerler ama bu hiçbir şekilde ellerine geçmez. Değerli kardeşlerim son hadis-i de e, sohbetimizi kapatalım. Peygamberimiz buyuruyor ki: et bin ni'ami şükrun, <Sessizlik> eterku hay kufrun." Nimeti anmak şükretmektir. Nimete susmak ise nimetleri görmezden gelmekte mankörlüktür. Allah hepimize Şükür görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi nasip buyursun. Nankör olmaktan da muhafaza etsin.